Büqasım bin nefsi luvame. Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça çakınyan nefse yemin ederim ki siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. Ayh sabul insanu allan njamag zama, bala qadirin ala en nusevye İnsan, bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır. Biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz. Bel yuridul insânu liyefcura emâmeh. Yes'elu eyyâne yevmul Ama insan, ileride de suç işlemek ister ve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 ''Kaçacak yer nerede?'' diyecektir. ''Kalla la ila rabbike yevme izinil mustaqar.'' Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur. ''Yunabbe'ul insan yevme izin bima ve ehkhar.'' O gün insana, önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. Artık insan özürlerini sayıp dökse bile kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir. Ey Muhammed! Vahiy çabucak alıp ezberlemek için henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma. İnne aleyna jem'ahü ve Şüphesiz ki onu senin kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize aittir. Fe izâ qara'nâhu fettebi' kur'âneh ثumme inne aleyna biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamakta gerçekten bize aittir. Fealle bel tuhibun el acile ve Hayır. Siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَهِ O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. وَجُوهُنْ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَهِ تَظُنُّ اَنْ Yine o gün,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 وَظَنَّ أَنَّهُ الْتِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır. اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ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 اَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِّمْ مَن۪ي insan İnsan kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi? ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Sonra o damla, Yapışkan bir kan pırtısı haline geldi ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْفَٓا Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı. Eleyse ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَٓا Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?